Türkçe Peri Masalları Eski Sokak Lambası Yoğun bir caddede, sakin bir köşede eski sokak lambası olarak duruyordu. Yıllarca burada kaldım. Geçen her şeyi gördüm. Hem insanları, hem de zamanı. Zaman içinde birçok şey gördüm. Neşeye, Mutluluğa, üzüntüye tanık oldum. Hiçbir şeyi değiştirmek istemem. Her şeyi hatırlıyorum. Yakınımda çocuklar oynadı. Işığımın sıcaklığında kitap okudular. Yıllar sonra buluşan, birbirini hiç unutmamış arkadaşlar. Şehre sirk geldiğinde... Klakson çalan palyaçolar, başarısız olan jonglörler. <gülüyor> Ve sonra o ışığım altında dans ederken şarkı söylerdi. Sanki sadece benim için dans ediyordu. Ve günün birinde yanında birini getirdi. O gitar çalarken dans etti. Öpüştüler, birlikte dans ettiler. Bir gece ışığım altında ona evlenme teklif etti. Kız ağladı, sonra da kabul etti. O geceden sonra eskisi gibi dans ettiğini görmedim. Vaktimin dolduğunu söylüyorlar. Değiştirilmemin zamanı gelmiş. Umarım bu doğru değildir. Keşke doğru olmasa. Ne yazık ki değiştirilmesini zamanı geldi canım. Artık gaz lambalarına geçiyorlar. Elbette onun için yapabileceğimiz bir şeyler vardır. Bunca zaman bizimleydi. Artık o aileden biri gibi. Ona ne olacak peki? Şey, bilmiyorum. Belki eritilmek üzere bir yere gönderilir. Yeni ve parlak bir şeye dönüştürürler. Başka bir şeye dönüştürülmesini istemiyorum. Olduğu gibi kalsın istiyorum. Başka bir şeye dönüştürülürse kimliğini kaybedecek. Yapabileceğimiz bir şey yok mu? Tamam. Bakalım bir şeyler yapabilecek miyim? Belki onları ikna ederim. Ama bir söz vermiyorum. Yine de elinden geleni yapacağım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çaba harcayacaklar. Umutlu olabilir miyim? Beni tutmaları için elinden geleni yapacağını söyledi. Ah! onu korusun. O adamla kadının ay kadar büyük yürekleri var. Hala bir şansım olabilir. Arkadaşlarıma söylemeliyim. Şimdi yedek gelmeleri gerekiyordu. Sence onunla konuşmak için uygun zaman mı? Bilmiyorum. Sen bilirsin diye düşünmüştüm. Benim bileceğimi nereden çıkardın? Neden böyle söylüyorsun? Ah! Söylesene. Sen ne düşünüyorsun? Hayır. Beni test etmeye kalkma. Sana göstereceğim. Beni baştan çıkarma seni pis kokulu. Beyler! Hemen şu kavgayı kesin. İyi bir haberim var. Kurtulabilirim. Bir kez daha deneyecekler. Umut var. İnanabiliyor musunuz? Hala bir şansım var. Yaşasın! Yaşasın! Arkadaşımız bizimle olacak. Arkadaşımız hiçbir yere gitmiyor. Yaşasın! Yaşasın! Arkadaşımız bizimle olacak. Arkadaşımız hiçbir yere gitmiyor. Gördün mü? Söylemiştim. Her şey yoluna girecek. Bir dakika. Onu sana ben söyledim. Gerçekte benim sana söylediğimi bildiğin halde nasıl sana söylemiştim dersin, ha? Dostum, yalan söylüyorsun. Ben sana söyledim. Sen de bana söyledin. Arkadaşlarım, durun. Tartışmanın zamanı değil. Durmalısınız. O, ay susun. Müsteşarın eşlik geliyor. Eski dostum, neler gördük biz bu hayatta? Neler görüp geçirdin sen? Gece, gündüz, mutluluğu, üzüntüyü, savaşı, barışı. Ama orada öylece durdun. Her şeye katlandın. Yine de yolumuzu aydınlattın. ışığının sıcaklığını bizimle paylaştın. Seni nasıl bırakabiliriz ki? Sen kalbimizin, ruhumuzun bir parçasısın. Hayatım, yazık ki kötü bir haberim var. Onları kalması için ikna etmeyi başaramadım. Yarın sabah kaldırılmasını istiyorlar. Bu gece son gecesi olacak. Olamaz. Mutlaka bir yolu olmalı. Her şeyi denedim hayatım. Çok üzgünüm. Ama haksızlık bu. Umutluydum. Şimdi hiç umudum kalmadı. Üzgünüz. Gittiğini görmek istemiyoruz. Ben de istemiyorum. O gün geldi çattı. Bu benim sonum. Ne sonundan bahsediyorsun? Son falan yok. Başlangıç da yok. Biz ölümsüzüz sevgili dostum. Vaa! Wow. Vaa! Wow. Ne? Vaa! <gülüyor> Dikkatli olun! Korkulacak bir şey yok arkadaşım. Çünkü ben ve şu iki şaklaban seninleyiz. Hey, hey, hey Zeki ve eğlenceli dostlar. Aynı zamanda şaklabanız. Doğru söylüyor. <gülüyor> Doğru. Tamam o zaman. Onlara ve bana sahipsin. Ve de hayatına dokunduğun sayısız kişiye. Senin ışığında keyif yapanlar var. Onlar seni unutmayacak. Sonsuza dek yaşayacaksın. Haklısın. Ama ya anılar? Onlarla ilgili anılarım. Hepsi zihnimin içinde. Onlar asla unutulmayacak. Seni anlıyorum. O halde sana bir hediye vereceğim şimdi. Müsteşar ışığını son kez gelip kapattığında yanına gelip zihninin içinde eseceğim. Hafızandaki her anıyı yok edeceğim. Böylece hatırladığın için acı çekmeyecek, üzülmeyeceksin. Sana vereceğim güzel bir hediye olur mu bu? Olacaktır. Arkadaşına çok cömertçe bir hediye vermiş olacaksın. Beni unuttun mu yoksa? Bu eski dostunu ayı... Sen ve ben dünyada sayısız kez aynı şeyi yaptık. Karanlıkta yollarını aydınlattık. Böylece her zaman onları gözetleyen biri olduğunu hissettiler. Asla dostum. Bana ne yapacağımı sen gösterdin. Yaptığın her şeyi sevgiyle anıyorum. Güzel. Ama sana özel bir sürprizim olacak. İki arkadaşımla birlikte sana hediyelerimiz var. Bulut ve yıldızlar. Merhaba dostum. Seni her gün görmeyi çok seviyorum. Işığını sürekli başkalarına yansıtmanı. Benim sana olan hediyem bu yağmur. Hem ferah zaman, hem de akan gözyaşlarını yıkaması için. Teşekkür ederim arkadaşım. Çok güzel. Ve ayrıca gök da senin için aa gökyüzünde onu görmeyi ne çok seviyorum beni de unutma sevgili dostum bu senin için bu geceyi hiç ama hiç unutmaman için nedir o görmek için sabırsızlanıyorum işte işte senin için hepsi senin için benim sevgili dostum Senin de karnını acıktırıyor mu dostum? Sevgili dostlarım, sizleri çok seviyorum. Tüm bunlar için teşekkür ederim. Bize teşekkür etmene gerek yok. Bize teşekkür etmene gerek yok. Bize teşekkür etmene gerek yok. Bize teşekkür etmene gerek yok. Etmene gerek yok. Seni seviyoruz. Her zaman kalbimizde olacaksın. Mutlu olduğum zaman özel olarak senin için göz kırpacağım. İyi geceler sevgili dostlarım. Vakit geldi hayatım. Hala inanamıyorum buna. Aa, affedersiniz. Ne oluyor burada? Işığını söndürüyoruz hanımefendi. Yerine yenisi konacak. Bu gece onun son gecesi. Ama bu çok üzücü. Benim burada o kadar çok anım var ki. Hoşça, Hoşça kal, kal, eski, eski dostum. dostum. Hoşça kalın. Oo, bu da ne? Bu sesler de ne böyle? Ah, aman tanrım, eski dostum. Tüm arkadaşlarım Ah ufaklıklar Herhalde seni unutacağımı düşünmedin Sen olmasan hayatım nasıl olurdu acaba? Aa teşekkür ederim Herkese teşekkür ederim